desin ama Emre Dağtaşoğlu Thank you.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 Nefeslerle devam edip deyişlerle kapatacağız programı. Dinlediğimiz bu Malatya türküsünün ismi Keklik Dağlar'da Çağlar idi. Şimdi sırada Coşkun Karademir ve Emirhan Kartal'ın birlikte çıkarttıkları Sırdaş isimli albümden dinleyeceğimiz bir Erzincan türküsü var. Bir nefes daha doğrusu Ali Ekber Çiçek'ten Cemile Cevher derlemiş bu türküyü. Cemile Cevher'in derlemeleri genelde Karadeniz yöresindendi. Burada ismini görünce biraz şaşırdım açıkçası. Türkünün ölçüsü 9-8'lik, usulü ise 2-2-2-3. İsmi de bu dervişlik bir dilektir. göyle etti Bir sultan vesilesiyle derviş kelimesiyle ilgili de bir şeyler paylaşmak istiyorum sizlerle. Derviş malumunuz olduğu üzere bir tarikata intisap eden ve genelde dünya nimetlerine sırt çeviren, masivadan gönlünü yuyan, alçak gönüllü taliplere verilen genel bir isim. Aynı zamanda bir meşrebi de ifade ediyor derviş kelimesi. Yani herhangi bir tarikata bağlanmasanız da, bu sıfatları taşıyorsanız halk arasında derviş olarak isimlendirilebilirsiniz. Türküde geçen yensiz yakasız gömlektir giyemezsin demedim mi ifadesi aslında tasavvufta yaygınca dile getirilen ölmeden önce ölmek düsturunu e, ifade ediyor, dile getiriyor. Bir de burada bu dervişlik bir dilektir diye başlıyor nefes. Aslında bu dervişlik sadece bir dilek değildir çünkü tasavvufta Murat ve Mürit ayrımı vardır. Mürit bu dervişliği dileyen, talip olan kişidir bu dervişliğe ve kendisi gidip bir yere intisap eder, bu yola girmeye talip olur. Murat ise hiç istemese de, bu işlerde, bu bezlerde tarağı bulunmasa da cezbeye kapılan ve yola çekilen kişidir. Bir bakıma kendisi Alınır başka bir kaynaktan. Bu mesele aslında uzun bir mesele. Ben Seyri Sülük Türküleri isimli bir çalışma yaptım. O makalede ayrıntılı biçimde ele aldım bu meseleleri. Merak eden dinleyiciler internette pdf olarak da bulabilirler makaleyi. Dolayısıyla dervişlik sadece dilek değil ayrıca dilenen kişilerin de yola çekilmesiyle ortaya çıkabiliyor. Bunu da kısaca sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sırada sözleri Yunus Emre'ye ait olan ve bestesi anonim bir türkü var. Daha doğrusu türkü demeyelim buna da nefes diyelim. Trio Aksak'ın ilk isimli albümünden çalıyorum sizlere. Dervişlik baştadır. Dolu dervişlerinin prototipini oluşturan Yunus Emre'nin sözleriyle bir nefes dinledikten sonra şimdi bir de Muhyye'nin sözlerini yazdığı bir nefes dinleyeceğiz. Dervişler az önce aktardığım özelliklerinden dolayı zahitler tarafından biraz kınanmışlar, ayıplanmışlar. Çünkü Masiva'dan yüz dönmek ve gönül yumakla birlikte ibadetlerini de aksatmışlar. Bu meşrebin bir gereği aslında. Bunun doğruluğu yanlışlığı tartışılır o ayrı bir mesele. Şimdi dinleyeceğimiz Sözleri muhiye ait olan nefeste Zahit Bizi Tan Eyleme ismini taşıyor. Bu nefesi sizlere Muhteşem Yüzyıl isimli dizinin dizi müzikleri albümlerinin ikincisinden dinletiyorum. Zahit Bizi Tan Eyleme. Muhteşem Yüzyıl isimli dizinin dizi müzikleri albümünden ama bu sefer birincisinden bir türkü dinleyeceğiz. Daha doğrusu bir değiş dinleyeceğiz. Bu değişin künyesiyle ilgili birçok şey yazıyor internette. Fakat sağlıklı bir tespitte bulunmak pek mümkün görünmüyor bana. O yüzden künyeyle ilgili bir şey aktarmayacağım sizlere. Fakat kalenderilikle ilgili çok kısaca bir şeyler paylaşmak istiyorum. Kalenderilik Bildiğimiz biçimiyle bir tarikat değil aslında. Anadolu'daki birçok Sufi gelenek gibi kökenleri İran'a ve Hint'e kadar uzanan bir akım ve Anadolu'daki birçok Sufi'yi etkilemiş bir akım. Melami Meşrep yanı da var. Bildiğimiz şekliyle bir tarikat olmamakla birlikte hemen hemen birçok Sufi'nin hayatına sirayet etmiş birçok tarikatta erimiş bir akım. Konuyla ilgili Ahmet Yaşar Ocak'ın Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sufilik Kalenderiler isimli kitabına başvurabilirsiniz. Türk Tarih Kurumu'ndan yayınlanmış. Benim elimde ikinci baskısı var. Ankara 1999 basımı. Bu arada Ahmet Yaşar Ocak hem Sünni hem de Alevi kesim tarafından pek sevilmeyen yazarlardan birisi. Aslında biraz da bu yüzden seviyorum kendisini. Çünkü... İki tarafta taşladığına göre doğru söylediği bir şeyler olsa gerek. Bunun ötesinde akademik üslubu, başvurduğu kaynaklar, önermelerinin arasındaki tutarlılık ve bakışındaki genişlik beni bu konuda mutmain kılıyor. Bu yüzden kaynağı sizlere öneriyorum naçizane. Kalenderilikle ilgili başka birçok şey söylenebilir ama o başlı başına bir mesele olduğu için... Ve benim de uzmanlık alanımın çokça dışında kaldığından bir şeyler söylemeyeceğim. Şimdi Muhteşem Yüzyıl isimli dizinin dizi müzikleri albümlerinin birincisinden dinliyoruz. Pirlere niyaz ederiz. Allah bir Muhammed Ali, nazar eyle bari bana... Biz o celalin aşkına çektirmeş ol zarı bana Gafirlere niyaz ederiz, yalan dünya nideriz Ölürüz hasret gideriz, yüz şol didarı bana dalidir server kapısıuna varıp pial var ileyne Muradın ver bırak eyle arı banalere yaz erlan dünya der görzret gideriz yüz Kalender avlar yerinir Aşk hayaliyle sürünür Cennet-i Ridvan görünür. gelmemek elle değil gerçekten. Keşke 3-4 kere aralarda paylaşma imkanım olsa bu deyişi. Bu deyişte de geçtiği üzere didar görmek aslında hakikatle hemhal olmak demek tasavvuf geleneğinde. Tabi bu ifadeyle kısaca belirtmek pek doğru olmayabilir. Başka birçok açıdan değerlendirilmesi gereken bir şey. Ama bu yüzden cennet istemezler, başka şeyler istemezler. Didar isterler bu tasavvuflar. Bu ilk planda çok aykırı bir düşünce gibi gelebilir ama kendi içerisinde bir tutarlılığı var. Şimdi sırada Dertli Divani'nin Hakisar isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Söz ve müziği de yine Dertli Divani'nin kendisine ait. Değişin ismi ise Aşkın Pazarı. Güzel şahın mutfu, nefesiyle Hak'tan nasip olmuş, gizli varım var Aşkın pazarında heyecan, olur mu hile? Her alışverişte, milyon karım var Aşkın pazarında heyecan Olur mu hile? her alışverişte milyon karım var Serimden geçtim geçtim, halacım ansurdan kalandarım var Hüseyin aşkına heyecan, serimden geçtim, halacım ansurdan kalandarım var. Dertli Tan tanedenler çok, namet lokmasına şükür karnım to, cenneti alaya heyecan, ihtiyacım yok, benim cemaliyle aktidarım var, cenneti alaya heyecan. Ya yok benim cemal ile hak var. Benim cemal ile hak var. Dinlediğimiz türküde de cenneti alaya ihtiyacım yok. Benim cemal ile hak var. Dizeleri geçiyordu. Az önceki anosta aktarmaya çalıştığım çerçevede değerlendirilmesi gereken dizeler bunlar. Aynı zamanda Yunus Emre'ye atfedilen cennet cennet dedikleri 3 5 köşk, 3 5 huri, isteyene ver ya bana seni gerek seni dizeleriyle de bağlantılandırılabilir. Bu arada bu dizelerin çok benzeri Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinde var. Hatta ben okuduğumda çok şaşırmıştım. Çünkü Yunus Emre'nin dizeleriyle neredeyse birebir aynı. Şimdi sırada Alevilere Kalan isimli albümden dinleyeceğimiz bir semah var. Bu semah Tokat ve Sivas yöresinde, Sivas'ında özellikle Tokat'a yakın olan Yıldızeli ilçesinde yaygınca bilinen bir semah. Ayrıca Türkiye'de de oldukça meşhur. Semah Hubyar semahı. Bu isimde icra edilen birçok semah var. Müzikleri hemen hemen hepsinin birbiriyle benzer ama benzer müzikler üzerine farklı sözler ...göçürülerek icra ediliyor. Hubiyar ise kendi memleketim olması... ...hasebiyle birkaç şey söylemek istiyorum. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı bir köy... ...ve bizim köyün de bulunduğu Tozanlı deresinde meskun bu köy. Hubiyar da Celali isyanlarından sonra yapılan katliamdan... ...kaçarak o dağlık bölgeye yerleşmiş... ...ve hala oradaki tekke faal. Hatta rahmetli dedem sağlığında... Hubyar postnişini ile de yakın arkadaştı, görüşürlerdi. Bunun dışında Hubyar semahının izlenmesi de çok e, insana keyif veriyor. Eğer izlememişseniz internette sanırım bulabilirsiniz bunun kayıtlarını. Hubyar semahını izleyecek olursanız hem semahın sadece hızlı dönülen bir e, dans demek istemiyorum. ibadet biçimi <gülüyor> olmadığını çok naif figürleri olduğunu, aynı zamanda miraçlama kısmında da ne kadar boş bir çark dönüldüğünü görebilirsiniz. İzlememiş olanlara naçizane tavsiyem bu yönde. Şimdi Nülüfer Sarıtaş'ın icrasıyla dinliyoruz Hubiyar Semahı. Müzik Bir seni sevdim de bir de bana ver. Bitsen sevdim de bir de bana ver. İnkar Hacı da Bektaş Velî aşkına bir seni sevdim de bir de bana ver. Bitsen sevdim bana ver Bu dünyada can cesette bir konuk Muhammed mi raşta danıştı tanrı Muhammed mi raşta danıştı tanrı Büzen aptalım da gelir evinden. Yerler gökler titiiriyor bir dinden Yerler gökler titiiriyor bir dinlen. Seni sevdiğimde bir de bana ver. Bir seni sevdiğimde bir de bana ver. Bir seni sevdiğim bir de bana ver gel de gel, gel Muhammed Mustafa Aliullah. Bu dünyada baki dalan Allah'tır Ali. sarıldı veli bu yarımsın dedi sarıldı veli o biner gördü bu gizli sırrı ismine hub yarım demediler mi ismine hub yarım demediler mi Art ah diye verdiler yolu Topuzlarda sırda duran tekeli Hubyarı görünce yürümedi mi? Hubyarı görünce yürümedim. dediğimiz semahın miraçlama kısmı 18'lik ölçüye sahipti. Usul ise 2-3-2-3 şeklinde akıyordu. Şimdi de Yunus Emre Aşkın Sesi film müziği albümünden bir hubyar semahı dinleyeceğiz. Aslında bu hubyar semahının tamamı değil. Sadece hubyar semahının miraçlama kısmının ezgisi üzerine göçürülmüş sözlerden oluşuyor. Zaten oldukça kısa. Dolayısıyla albümde Hubyar Semahı olarak not edilmesine rağmen bu Hubyar Semahı'nın sadece bir kısmı, icra eden ise Cengiz Özkan. <gülüyor> Uçlar bile gelir yazım der gövel duramşamdan gelir güzüm der gövel duramşamdan gelir gözlüm der benim yerlerimde tuzum tuzum der benim yerlerim tuzum tuzum der bir derdim var bin der maaleşmiş me ah gülüm gülüm gör sen acam Ah gülüm gülüm görsene can Ben de eterniyazım var özüne Güzel bir ayırım vurma Güzel bir vurma yüzüne Yarelerim hoş görünür gözüme Yarelerim hoş görünür gözüme Bir derdim var bin de bana değişmem Ah gülüm gülüm görsene canım Ah gülüm gülüm yürü canım Dinlediğimiz bu Miraçlama kısmının da ölçüsü az önceki gibi 18'likti. Usulü de yine 2-3-2-3 şeklinde akıyordu. Programı sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Aşık Davut Sulari ve Feyzullah Çınar'dan türküler var. İlk türküleri Aşık Davut Sulari'den dinleyeceğiz. İkisinin de söz ve müziği Davut Sulari'nin kendisine ait. İlkinin ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-3-2-2 ve bu da Miraçlama. raci Nebiye varam, varam Allah billah diye divan Bariye duram, duram Allah billah diye İmam Hasan derde derman, alidir ki Merve meydan. Şah şehide halim beyan, duram Allah billah diye Duram Allah billah diyer Bu eşara alem ermez Her dem hak cemalin görmez Zeynel Aba ansız durmaz Duram Allah billah diyer Muhammed Bakır'a derman olası ki ondan ehsan İmam Cafer ilmin baksan. Bakam Allah billah diye Bakam Allah billah diye İmam Musa'yı Kazime Candan düşmüşem izine Erdim çeşmenin gözüne Erem Allah billah diye Erem Allah billah diye İmam Rıza'dır Kurasan Olur ise Hak'tan ihsan Muhammed Taki'ye baksan Varam Allah billah diye Varam Allah billah diye İmam Ali el-Nekiyar Senden başka gör kimin var Hakka karşı görmek idar Varam Allah billah diye Varam Allah billah diye Hasan-ül-Alezker yardır Muhammed'im vardır Alekberi sevmek kardır Varam Allah billah diye On-dört Masim-i Paç ayan, Hazreti Fatime ayağın Otuz dokuz Baci Sultan Deram Allah billah diye gün eledi kararım seyf halil İbrahim'in sensin hem dinim imanım derim Allah billah diye Celal Abbas'ından karar da sulare derar esen yelden seni sorar soram Allah billah Bu arada söz ve müzik Davut Sulari'ye ait dedim az önceki anonsta ama halk müziğine aşina olan dinleyicilerin fark etmiş olabileceği üzere türkünün ezgisi böyle ikrar ile böyle yol ile isimli türkünün ezgisiyle aynı ki o da zaten Erzincan türküsü. Buna sıkça rastlıyoruz halk müziğinde. Aşık Davut Sulari de yöresindeki bir ezgiye kendi yazdığı şiirin sözlerini göçürerek icra etmiş. Tabi ufak tefek Nüanslar vardı. Dolayısıyla müziğin Davut Sulari'ye ait olduğunu söylemektense onun uyarlaması olduğunu söylemek daha doğru belki. Şimdi sırada Aşık Davut Sulari'den dinleyeceğimiz Kırklar Meydanı isimli türkü var. Daha doğrusu değiş. Bunun usulü 98'lik pardon ölçüsü 98'lik usulü ise 2-2-2-3. meydanında pilller var idi ıklar meydanında piller var idi, idi. hakikatın kapısın var İmam Hasan hakkın birleginde anlar yar idi Nur olur imdadıma er İmam Hasan Nur olur imdadıma o Er İmam Hasan Muhammed teden Kemer kuşanım İmam Cafer ilmin Kkıfsip aldım İmam Musa Kazim. Kapına geldim, bana icazeti ver İmam Hasan Gerçek muhibbine yar İmam Hasan Kapına gelenler eli boş dönmez Kalbi batil olan inanıp kanmaz Aşıkı sadıkler yanar usanmaz Sanki ateş olmuş Kur İmam Hasan Sanki ateş olmuş Kur İmam Hasan Davut sularıyım, hem yol hem erkan Davut sularıyım, hem yol hem erkan Çok şükür memuram, de Gilemveran Hazreti Ali'nen açtım bir ifvan Kapımdan içeri, gir İmam Hasan Kapımdan içeri bu hafta dinleyeceğimiz son türkü de Feyzullah Çınar'ın icrasından. Bu türkünün de söz ve müziği aşık Davut Sulari'ye ait. Onun en meşhur olan türkülerinden birisi bu. Feyzullah Çınar'dan bir Davut Sulari türküsü dinlemek benim için ayrıca güzel. O yüzden sizlerle severek paylaşıyorum. Umarım sizler de severek dinlersiniz. Dinleyeceğimiz bu Davut Sulari türküsünün ismi ise bugün bayram günü derler. Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçilerimiz önceki aylarda birçok kez olduğu gibi yine Emel Korkmaz ve Taylan Korkmaz'mış. Çok teşekkür ediyorum kendilerine sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. ne intizarım gül başım için Yüzüne sürmede gel astık astık çekmiş gözüne fıtkararak başın koysam dizine saçım uğşa gündü. Al başın içi Hey hey hey hey, hey. Saçım okşa gönlüm, gönlüm. Al başını içi Hey hey hey Utular içim ah Bir yıldız doğmuştur devr zaman ta Ser bildiceğim o sen beni vekilin, ol başın için, hey hey hey hey, hey. sen beni vekilin, ol başın için, hey hey hey hey. Dile Titreşimler Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Emel Korkmaz ve Taylan Korkmaz'a teşekkür ederiz.